İçibar haber. as aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربما أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadekullah'u Azim Allah manfaına bil Qur'anı Azim. Ve barakla ve Hamdülillah Rabbil Alemin astahirullahi al Hayel Qiyum. Hazn etkün bil Hayel Qiyum. İddi la mutbeda. Ve defaat etkün Sürebbilah ve la Azim. dinleyenlerimiz. Allahu Teala ve tekdir Hazretleri. Bizleri tekrar sizlerle bu derste buluşturduğu için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi yaşatıyor ve verdiği umur içerisinde <gülüyor> ahiretimizi kazandıracak sonsuz hayatımızı bize temin edecek. Mübarek mevsimler yaradıyor, Kıymetli günler, geceler bizlere lütfediyor, günahlarımızın bağışlanması için, derecelerimizin yükselmesi için, sonsuz ahiret hayatımızı en iyi şekilde kazanmamız için Rabbimiz bize lütfediyor. Çokları ömür sermayesini boşa harcıyor, hatta aleyhine harcıyor, zararına yaşıyor, aleyhine dolaşıyor. Bizler ise elhamdülillah tabi günahkarız, zararımız, ziyanımız, hasarımız çoktur ama yine de elhamdülillah İmanla ile Kur'an ile yaşıyoruz. Rabbimiz cümlemize iman selametiyle çene kapamak mühesser eylesin. Çok kıymetli mevsimdeyiz. Miraç gecesinin arefesindeyiz. Zaten haftalardır recep Şerif'in faziletlerinden sizlere bahsetmeye gayret ettik. Ama yine de birçok konuşmak istediğimiz mesele konuşamadan kalıyor. Vakitler tahammül etmiyor. Bu yüzden recep Şerif Risalesi bak son haftaya giriliyor Recep-i Şerif Risalesi'nde faziletli ameller bahsi var Recep ayında yapılan salih ameller yapılacak amellerin faziletleri ve sevapları ile ilgili bir bahis açtık onların çoğunu tek tek okuyamadık anlatamadık vakitte yetmeyecek bu mevsim bir daha gel, gelir gelmesine fakat sen kalır mısın ben kalır mıyım onu bilemeyiz onun için biz bu Recep ayı çıkmadan kazançlarımızı elde edelim çok büyük mükafatlar var bu mübarek ayın. Allah'ımızın ayı olması hasebiyle Rabbimizin bunda büyük ikramları var. Lütufları var. Bunları kaçırmayalım. recep Şerif'te sadaka verirse ne olur? recep Şerif'te efendim cenaze namazı kılarsan ne olur? Recep-i Şerif'te istiğfar edersen ne olur? recep Şerif'te efendim gusl edersen ne olur? recep Şerif'te hatim indirirse ne olur? Recep-i Şerif'te umre yaparsan ne olur. Böyle hepsi tek tek, tek açılmış. Bunlar size anlatılmış. İnsan üzülüyor tabi bütün faziletli amelleri keşke konuşabilseydik. Fakat sizleri teşvik ediyoruz. Elimizden bu kadar geliyor. Vaktimiz bu kadar yetişiyor. Sağlığımız, sıhhatimiz el vermiyor. Bak 400 küsür küsur şekerle buraya geldim şimdi. Dört idi. Yavaş yavaş düş, düşmeye başladı. İğneler, iğneler. Kaç tane insülün, iğne, hap falan Böyle canlı yayına gelmek nasip oldu. Elhamdülillah Allah lütfettikçe, dilimiz konuştukça, nefeslerimiz oldukça, onun dininden konuşmak nasip olsun, fazlük önemiyle kabul buyursun, sizlere de Rabbim tesir yaratsın. Sizden bir isteğimiz yok, dua istiyoruz. Allah razı olsun demenizi istiyoruz. Ahiretimizin mamur olması için, dünyada da sıhhat ve afiyet verip de hizmetimiz Müyesser olsun diye dua istiyoruz. Bir hakkımız var ise helal ediyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Senelerdir de bu şekilde bu işi yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Mesele ihlastır. Rabbim gösterişten muhafaza etsin. Gösterişin ne faydası var? Sen beni sevsen beğensen ne olur? Sevmesen beğenmesen ne çıkar? Kimsenin ne cenneti var, ne cehennemi var? Sen benden aciz, ben senden fakir döverler, sağarlar, birbirine ağırlar. Bizim bizim birbirimize ne faydamız olabilir? Ancak Allah'ımızdan istiyoruz. Yerle ancak Tabii önümüzde Miraç gecesi var. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece 27. gece. Yani bu önümüzdeki Cuma'nın akşamı. Cuma namazı kıldığımız Cuma gününün akşamı Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah sohbetlerle, zikirlerle ihya edeceğiz. Perşembe akşamı sohbetimiz oluyor derneğimizde. Cuma akşamı kandil münasebetiyle tekrar tabi o Perşembe akşamı muhtat haftalık dersimiz. Ama Cuma akşamı tabi kandil olması münasebetiyle miraç dersimiz ayrıca oluyor. Fakat insanların çoğu tabi bizi dinleyenler bu imkanları gelme imkanlarını bulamıyor. Zaten hanım kardeşlerimize yer olmadığından onlar mahrum kalmasın diye hakikaten bu gibi yayınlar çok faydalı oluyor. Radyo herkesin evine, ocağına, efendim dükkanına, arabasına ulaşıyor. Şimdi sizden ricamız bak bir hakkımız varsa helal ediyoruz diyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, dua istiyoruz. Bir de ne istiyoruz? Bir de bu yayınları duyurmanızı istiyoruz. Ta ki birisi daha dinlesin, istifade etsin, faydalansın namaza başlasın, günahları bıraksın, sen de kazan, ben de kazanayım, evimiz ahirette, cennette birleşelim, buluşalım istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. İşte bu vesileyle, bu gece bazı şeyler anlatacağım ama, bunlar yeterli olacak kanaatinde değilim. Miraç'la ilgili uzun sohbetler yapmışızdır. Bir ara Aksa Camisi'nde 6 ay devam ettik. Her pazar olmak şartıyla ikindi namazındaydı Osman Zan diyorum. 6 ay Miraç dersine devam ettiğimizi hatırlıyorum. E bunlar tabii ki e, bir gecede, iki gecede konuşulacak şeyler değil. Bu ilimler sonsuzdur. Ancak e, tabii 3 saat kadar evvelki yaptığımız Miraç derslerinden 3 saat kadarlık bir konuşmayı ki çok önemli. Konuşma 3 saat. Ne demek? Arada hikaye yok, kurafe yok. Bizim anlattıklarımız ayet, hadis ve rivayetler ehl sünnet alimlerinin görüşlerinden nakiller içerir yoksa kafadan katma hiçbir şey bulunmaz bu bakımdan çok değerlidir bir arada başka bir yerde de bulunmaz bu miraç dersi sizlere Lale Gül Efem vasıtasıyla hazırlanıyor İnşallah miraç gecesi saat 10'da efendim yayına girecek 3 saat olarak daha gece bak 1'e kadar sürecek çok önemli konular konuşulacak. İslamiyetin hemen hemen baştan sonra tamamı Miraç dersinde toplanmıştır desek yeri var. Miraç öyle bir derstir. Çünkü Miraç gecesi min ayati rabbil allah Allahü Teala'nın en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini göremez Allah'ın ayetleri sonsuz. Ama en büyük ayetlerinden neler gördüğünü o derste anlatıyoruz. <gülüyor> Mescid-i Haram'dan işte okuduğumuz ayet-i kerimede buyuruyor Subhan'allazi eşrarı min el mescid haram gecenin az bir vaktinde mevlaya vakit geçmez efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gezdiği gördüğü e, makamlar ziyaretler bir ömre sığmaz ama e, zaman ve mekan mefhumundan sığırılıp soyutlandığı vakitte miraca çıktığında o noktada zaman işlemediğinden kainatın efendisi abdest aldığı ibrin ee, yere bıraktığında suyu çalkalanırken miraca çıktıktan ve döndükten sonra geldiğinde suyun çalkalanması ve dalgalanması daha durmamış yani zaman mefhumunu itibara alırsak artık bir dakika iki dakika bile olmamış diyebiliriz pek bir zaman geçmemiş ama bunu gör yaşananları görülenleri konuşulanları sadece Rabbul Alemin ile Rabbimizle beraber yetmiş bin kelam ettiler neler neler bunlar tabi zamana e, mekana sığacak şeyler değiller On için çok büyük ayetlerden gördü. Buyuruyor Necim Suresinde, İsra Suresinin başında, bu dersin bizim başında okuduğu ayet kelimesinde, kulunu geceleyin aldı götürdü, minel mescidil haram Mekke mükeremeden, ilel mescidil aksalledi barak ne havlu etrafını ırmaklarla, nehirlerle maddi manevi bereketlerle bütün peygamberlerin ibadet haneleriyle, kabri şerifleriyle bütün velilerle, salihlerle mübarek kıldığımız mescidi Aksa'ya götürdü orada, Adem Aleyhisselam ve diğer bütün Enbiya e, diritti, diriltti, onunla buluşturdu, görüştürdü, tanıştırdı, onlara imam etti, onları kendisine cemaat etti, o peygamberlerle neler görüştü, neler konuştu, neler oldu, oradan Mescid-i Aksa'daki Sahra'ya, o altın kubbenin altında bulunan mübarek cennet kayasının üzerinden e, göğe merdiven dayanılan merdiven ki miraç o merdiven demektir onunla birinci kaç cema'ya orada gördüğü peygamberler görüştüğü melekler gördüğü hadiseler ne ilginç olaylar ikinci kaç cema'ya yedi kaç da oradan tabi sidretül münteha'ya oradan cennetül mevla'ya oradan hazreti mevla'ya cenabı mevla'ya tabi mevla mekandan münezze olarak gökler mekandır 7 kat gökler mekandır tabi sidretül münteha da bir mekandadır arş da bir mekandadır ama e oradan ileri, zamandan ve mekandan çıkılan noktada, Cebrail aleyhisselamın bile geri durduğu noktada, bir adım bile ansam, atsam ileri yanarım dediği noktada, mekandan münezzeh olarak Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın cemali, ba kebalini müşahede etmek ve aşikare görmek şerefine nail oldu ki, bu hiçbir peygamberin müyesser olmamıştı. İnşallah cennette bize nasip olacak. Aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Böylece bu ders Böyle bir ders ki Eşi benzeri görülmemiş Ders Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor Niçin götürdüm Habibimi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Oradan miraca çıkarttım Linuriyahu hayatına. Ona büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye Onun için o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Gözüyle gö gördüğü gösterilen e, Mübarek başının gözüyle yani rüya aleminde değil, hayal aleminde değil, açıkçak kafa gözüyle e, gördüğü ayetler tabi hepsini bize anlatmış değildir kimini anlatmakta mezun değildir Kiminde de muhayyerdir, kiminde üç ilim, mirat gecesi kendisine verildi e, efendim şeriat İslam'ın şeriat ilimleri ehkam ilimleri, insanların mükellef tutuldukları bilmeleri gereken emir ve yasak türünden eee Malumat, tebliğ ile memur olduğu, hepimize duyurmakla emrolunduğu malumat, birinci kısmı teşkil ediyor, İkincisi muhayyer olduğu, ehlini bulursan anlatırsın, ehlini bulmadığından gizlersin diye, tarikat ilmi, tasavvuf ilmi, üçüncüsü nübüvet ilmi, peygamberlik ilmi ki ilmi aladır, onu Ebu Bekri Sıddık'ın bile havsalesi almaz. Onun için peygamberliğe dair olan malumattan Ebu Bekri bile bir konu açamadı üç ilimli Muhammed olduğu İhya Sallallahu Aleyhi ve Sellem işte bu ilimlerden bize anlatmakla emrolundukları gördüklerinden, işittiklerinden bize anlatmakla en azından mezun oldukları saate kesin emir olanları tebliğ ettik. 5 vakit namaz da biliyorsunuz Miraç'ta farz edildi. Miraç'tan kainat efendisi Rabbimizin hediyesini müminin miracı olan namazı aldı geldi memur oldukları ve mezun oldukları yani izinli olup istediğini anlat şeklinde e, gördüklerinden, içtikleri ayetlerden yine bize anlattıklarını hadis-i şerifler vasıtasıyla bize gelen nakillerden çok büyük bir ders 3 saatlik bir ders hazırlanmış İnşallah saat 10'da herkes efendim Lale Gül Efendimiz başına toplanır ve herkes sessizce dinler Efendi sallallahu aleyhi ve beraber o yolculuğa çıkar. Artık yolda bütün görülenler, gezilenler hepsi o gecede tekrar anılır, hatırlanır, hatırlatılır. Böylece büyük feyizler, bereketler hasıl olur. Tesirler, etkiler meydana gelir. İnsanlar çok kendilerinde, iç alemlerinde değişiklikler hissederler. Çünkü Recep-i 27. gecesinde tam o gecede yaşanan o hadiselerin dinlenmesi, başka gecelerde dinlenmesiyle efendim fark, e, aynı olmaz, farklı olur. Hem o konunun yapılması hem o gece yapılması birleştiği zamandaki feyiz ve bereket başka olur. Onun için şimdi ne dedik sizden? Para buluş istemiyoruz hiçbir şey istemiyoruz. Bir hakkımız varsa helal ediyoruz ama bir şartla. O da nedir? Bak hepinizin elinde imkanlar var Cep telefonlarınız var Ev telefonlarınız var efendim Arama imkanlarınız Mesaj çekme imkanlarınız var Ne yapacaksınız Allah rızası için Bizim de sizde bir ufak hakkımız varsa Bu kadar meseleler Senelerdir sizle paylaşıyoruz Öğrendiklerimizi okuduklarımızı Size aktarmaya çalışıyoruz Anlayacağınız dille konuşmaya çalışıyoruz Ve burada bir hakkımız var ise İşte bu hakkın helal edilmesi için de Burada bir şart koyuyoruz O da nedir sizin de duanızın kabul olması için gereken şarttır. ve Mutlaka iyiliği emredeceksiniz. Kesinlikle kötülükten ne edeceksiniz. İste miraç dersinde namaz dahil ne emirler gösterildi duyuruluyor. Miraç dersinde efendim içki kumar, faiz, zina dahil ne kadar yasaklardan ümmet sakın duruluyor ve ne örneklerle ne misallerle cehennemde başlarına gelecek azapların tasvirleriyle e, ...bizzat görüntüleriyle birlikte... ...o namaz kılmayanların, namazı terk edenlerin... ...efendim o kadınlardan işte... ...tesettüre riad etmeyenlerin... ...efendim çıplak gezenlerin... dedikodu yapanların... ...ilm ile amel etmeyenlerin vs. Miraç dersi bu bütün derslerin... ...özü özeti bu ya... E şimdi ne olacak... ...ya iyiliği emredeceksiniz... ...ya kötülükten ne edeceksiniz... ...evle yüselli <Sessizlik> taninallaha aleyküm ...yok biz bunu yapmayacağız... ...bana ne, ne lazım yapacağız derseniz... Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. Bak tehdit var. O zaman en iyileriniz dua edecek, dualarda kabul olmayacak. Bak eskiden dualar nasıl kabul olunduğunu gözle görürdük. Bir yağmur duası yapılır hemen yağardı. Şimdi ne kadar dua yapılıyor da kabul olunmuyorsa burada bir şey aramak lazım. O da nedir? Günahlar aleni hale geldi. Serbest hale geldi. Açıkça işlenir hale geldi. Herkes neme lazım der hale geldi. Bana ne de demeye başladı? Bak bu hadis-i şerifin sırrı tecelli etti. İyiliği emretmez kötülükten ne etmezseniz Allah'ın kötülerinizi başınıza geçirir. O zaman en iyileriniz duada etse duanız kabul olmaz. İşte duanın kabulünün şartı budur. Bundan dolayı hepinizi hakkımızı helal etmemizin de şartı olarak vaaz o devam edeceksiniz. Davet ve tebliğ yapacaksınız. iyi emredip kötülükten ne edeceksiniz? Bir telefonunuz da mı yok? Hemen açıp... Bak kardeşim cuma akşamı saat 10'da... Lale Gül FM'de... Şu frekansda 88.4... E bunun uydusu var... interneti var... Ben onları ezbere bilmem... Ama... Siz aradığınızı nasıl buluyorsunuz? Dünya hususlarında maddi menfaatinize teallük eden konularda... Veyahut hastalığınızın, derdinizin dermanı olacak meselede... Nasıl... Google'lar, Mogle'lar... Efendim neler anlıyorsunuz? Ben hiçbir şeyi anlamıyorum o işleri... İşte... Bunu da öyle bulacaksınız. En kolay ne diyeyim size lalegulefm.com sitesi var. O siteden girdiğimi orada uydu frekansı da yazar, işte internet adresi neyse işte hepsini yazar. Bunlar ehli bilir. Böylece dünyanın her tarafına haber salacaksınız, Miraç dersinde buluşacaksınız. İşte o zaman ne yapmış olursun? Orada yapılan bütün vaazları o dinlemesine sebep olduğun kişilere sen yapmış olursun. Böylece ben hoca değilim vaaz edemem de, Arapça bilmiyorum ayet hadis Mana veremiyorum Türkçem güzel değil konuşamıyorum İkna edemiyorum etkileyemiyorum Dinletemiyorum Benle alay ediyorlar dalga geçiyorlar Diyenlere karşı da Yapacağınız işi öğretiyorum size Ne yapıyorsunuz Şu frekansta cuma akşamı saat 10'da Bütün milleti buraya kilitliyorsunuz Miraç dersine öyle bir ders ki Zaten alıyor sürüklüyor götürüyor Tam miraca çıkarıyor geri getiriyor Allah manevi Miraçlar nasıl eylesin bu dünyaya geliş kayemiz ruhumuzun miraca çıkmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle en ruhu şerifiyle miraca çıktı. Bizim de ruhumuzla miracımız mümkün. İşte tasavvufta çalışanlar, seyri sülüge gayret edenlerin ruhaniyetleri ve ruhları o miraca yapabiliyor. Bunlar her ağzın kaşığı değil. Ama ve lakin bizden istenen budur. E bari bunu dinlemek e bu miraçta neler görüldüğünü, neler ziyaret edildiğini, neler olduğunu, ne emirler geldiğini, ne yasaklar Açıklandığını, e bari dinletelim birbirine, bu kadar bir şey yapalım ya. Kani zevki irfan sirri vicdan, kanimi iraci ruhani beheycan diyor. Büyük Şeyh Efendi Mustafa Esmet Garibullah Risale-i Hani Allah'ı bilmenin tadı nerede? Hani kalbinden, iç aleminden Rabbine ulaşmanın tadı zevki helaveti nerede? Ey insan sen bu dünyaya niye geldin? Hayvanlar gibi iyi biçip yatmaya mı geldin? Sen Rabbini bulmaya, bilme ve O'na kulluk etmeye geldin. Yoksa senin yaratılış, kâine hizmet etmemiş olursun. Başına bela açmış olursun. Allah'a bilmemenin azabı, Allah'ın rızasından mahrum olmanın ve Allah'ın gazabına çarpılmanın acısı, vallahi cehennem ateşinden çok yakar seni. Bu pişmanlık ateşi. Niye bugünleri, geceleri boş geçiriyorsun? Dicilerle, filmlerle, eğlencelerle, romanlarla. Yazık değil mi sana ya? Sen ne kayeyle yaratıldın, ne yapıyorsun, ne, ne oynuyorsun ya? Oyun için mi yaratıldık? Hani ruhani miraç diyor. Be hey can kardeşim, can kardeşim. Hani ruhumuzla miraç yapacaktık. Rabbimize kavuşacaktık. Bu ruhumuz arştan alındı, geldi bize verildi bu bedene. Bak bu ruh ızdırap çekiyor. Acı çekiyor. Zikirsiz, fikirsiz, rabutasız, murakabetsiz. Allah'ını bulmadan, bilmeden rahat edemiyor. Tatmin olamıyor. Ruhun tatmin vasıtası ancak Allah'ın zikriyle oluyor. E hani ruhani Miraç yapılacak, nerede bunlar diyor. Niçin yaradıldın, sen ne yapıyorsun? Onun için yazık etmeyelim. Bak, duanızın kabul olmasını istiyorsanız, e ben Miraç gecesi dua yapıyorum, yapacağım, sabaha kılacağım, anladık ama, komşu namaz kılmıyor, oğlun kızın kılmıyor, karın kocan kılmıyor, Anam baban kılmıyor, en yakınlarında sevdiklerinde cennette buluşalım diye temenni ettiklerinden, Namaz kılmayan var, içen var, kumar oynayan var, zina yapan var. E bunlar nasıl anlatılacak? E ben anlatamıyorum, ben dinletemiyorum. A bak işte, mübarek kandillerde insanların kalpleri yumuşak olur. Şu frekansı dinle dedi mi, dinler. Başka zaman hadi git işine ya, film var, maç var, dizi var der. Ama mübarek geceler olduğu zaman allah Teala kalplerine bir yumuşaklık verir. Şeytanın tasalluksuzundan onları helas eder. Şeytanın etkilemesi azalır o gecelerde. Onun için... Ne yapar? Hemen şöyle tamam not alıyorum der, yazar, meraklanır, dinleyin bakalım der. İşte bunlardan istifade edeceğiz. Hep vazifemiz bu. Yoksa samimi söylüyorum durumumuz kötüdür. Hacımızın da, hocamızın da, sakallımızın da, çarşaflımızın da, kendimiz sabaha kadar alnı secdeden kalkmayanımızın da, vallahi ahiretimiz perişandır. Yemin ediyorum size kurtaramazsınız teheccüd namazıyla. Bu millet cehenneme giderken seyirci kalırsanız bana ne derseniz ne lazım derseniz kurtuluş söz vermiyor Allah size. Hatta iman alameti yoktur sizde. Vel müminun müminat bazı memniyâ erkekler, inanan kadınlar, kadınlar kendilerini dışta bırakmasın. Sorumludurlar. Hepsi birbirlerinin velisidirler, sahibi dirler, dostudurlar, yardımcısıdırlar. Bu neden neyle olur? İyiliği emrederler, kötülükten ne yederler? E namaz kıl, e kuru kuruya namaz kıl demekle adam namaz kılar mı ya? Sen işine bak der. Efendim, başını kapa diye sokakta kadına laf atmakla tövbeye arab olacak iş mi bu? Onu rencide etmek, terbiyesiz davranmak veyahut da ne olursa olsun bir anne kızına bile kapansana be diye vaaz olur mu ya? Böyle nasıl nasihat olur mu ya? Efendim içki içiyorsun bak cehenneme odun olacaksın. E böyle konuşma olur mu ya? İlimle konuşacaksın, hikmetle konuşacaksın, mev'i hasene ile konuşacaksın. Üdü'ü ilâ sebîli bil hikmeti vel mev'ifatil hasene. Allah Teala Habibine buyuruyor, Rabbinin yoluna güzel öğütlerle çağır, güzel vaizlerle çağır, ince ilimlerle çağır, misallerle, darb-ı mesellerle sevdirerek, yaklaştırarak, bir yandan da korkutarak, Kur'an'ın metodunda korkutma da var, inzar ve tefşir. Ama... Ya bunda bir usulü var. İnsanları direkt muhatap alarak sen şöylesin, sen böylesin, sen cehennemliksin diyerek bir yere varılır mı canım on sonra? Ne biliyorsun ki onun sonu ne olacak? Senin sonun ne olacak? Ondan sonra senin yaptığın iyilik kabul mü? Onun günahlarını Rabbim affedebilir. Bunlar ayrı tabii ama. Burada davet usulüne riayet edilecek. Onun için e, siz böyle kendi kafanızdan e, millete anlatayım, dinleteyim dersiniz ama çok kanak çanak kırarsınız, çok süt dökersiniz insanların kalbini kırarsınız. O kalp kırmak da öyle büyük bir günahtır ki Ondan sonra bin Kabe'yi yıkmaktan beter olursunuz. Onun için usulüyle ne anlatmak lazım. Biz bu sohbetlerde, bu konuşmalarda, bu miraç derslerinde bu ilimler ortaya koyuyoruz. Bu ilimler Allah'ın izniyle tesir ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayanların hali miraç gecesi nasıl gördü? Zina edenlerin durumunu nasıl gördü? Faiz yiyenleri hangi kanırmaklarında yüzerken, kayaları ağız, ağızlarından yutarken gördü? Mesela bunların hepsi tek tek anlatılacak. E bunu sen bu şekilde anlatamazsın. Anlatamadığın zaman da etkileyemezsin. Sen evlen vaiziyorsun seni tefeci bilmem ne adama bağırarak çağırarak olur mu ya adam da kalkacak sana sen kendine bak bilmem ne böyle vaaz olmaz. Her şeyin bir usulü var. Eve kapıdan gireceksin, bacadan girmeyeceksin. Şimdi biz on ise diyoruz ki iyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Bu vazifeniz, bu imanınızın vasfı. Küntüm hayır, ümmet muhricet dinler te emrune bil ma'ruf ve Siz en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların menfaati için yaratıldınız. Adem Aleyhisselam'dan beri bizden şerefli hayırlı ümmet gelmedi Allah söylüyor Kur'an'da. Neden ama? İyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz? E sen şimdi bu kadar vaazları, 3 saat konuşturacak ilim malumatı, Efendim bir frekans öğreterek bir hatırlatma yaparak 88.4'te saatin 10'unda miras gecesi mübarek kandilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miras anısına yapılacak konuşmada buluşalım dediğiniz zamanda işte onun bütün dinlediklerini ona siz anlatmış gibi oldunuz aracı oldunuz. Yoksa o adam e, efendim düğme elinin altında ama e, 88.4'ü duymamış olabilir. Bu kadar insanlar duymayan var. Hiç dinlemiş olabilir. O saatte başlayacağını bilmez öyle bir konu konuşulacağına haberi olmaz gafletle geçirebilir e ne yapacağız şimdi onun için işte sizlere söylüyorum yoksa tehlike var bak kendi yaptığın ibadet sabah kadar kıldığınla kurtaramazsın hacı anne hoca anne sofiler dervişler salikler kenarına köşesine çekilenler tesbilde zikredenler samimi söylüyorum kurtulamazsınız Millet cehenneme gidiyor. Böyle merhametsizlik olur mu ya? Bana ne kör düşerse düşünçü kurdan aşağı ben de seyrederim. Seyredemezsin sen ondan evvel inersin aşağı. İlla iyiliği emredip kötülükten ne edeceksiniz? Hele bir de engel olmaya kalkarsanız onu dinlemeyin bunu dinlemeyin bu siz ne akla hizmet ediyorsunuz ne yapmak istiyorsunuz ya. Yazıklar olsun size o zaman. Aman engel olmayın. Aman teşvikçi olun davetçi olun. Bak hadis-i şerifte, yuhşarü yevmel kıyameti, nâsüm min ümmeti min kubûri minallâhi teâlâ, alâ suratil qiradeti vel hânâzîr, bimâ dâhenu ehlel meâsî, ve kâffü anneyi vü misatî'ûn, hadis-i şerifin kaynakları var, ruhul beyanda gördük sonra kaynaklarını bulduk, deylemi de vs. diğer kaynaklarda var, kıyamet günü, benim ümmetimden bir topluluk, mahşere, İnsan kılığında değil, maymunlar ve domuzlar şeklinde çıkacaklar. Allah'ın huzuruna öyle haşledilecekler. Allah sana insan sureti verdi, Ahseni takvim üzere eşrefi mahluk olarak seni yarattı. Sen niye bu kılığını kıyafetini muhafaza etmiyorsun canım? Peki günah nedir? Sebebi nedir? Öyle. Ya. Aman ucu efendi ya. Ben bu duruma düşmemek için elimden gelen gayreti gösteririm ama bilmiyorum ki bu hangi günahtan oluyor acaba? Adam zina yapmış, içmiş, babasını mı öldürmüş, anasını mı kesmiş? Bu nasıl olur ya? Yok öyle bir şeyler değil. Ya günahkarlara yağcılık etmişler. Günah işleyenlere neme lazımcılık etmişler? Bana ne neme lazım demişler? Ellerinden gelirken, dilleri dönerken, güçleri yeterken onları engellememişler. E şimdi tabii ki sana gidip de namaz kılmayanı al götür zorla kıldır diyen yok. Gidip de içki içenin al elinden şişesini kır kafasına vur parçala diyen yok. Zaten bunları yapmak yasaktır. Her bakımdan yasaktır. Burada sana ne deniyor sen ona iyi bir nasihat yapabilecekken onun iyiliği için duacı olabilecekken kendisine de hayırla hikmetle bir davet ulaştırabilecekken elin yetiyor gücün yetiyor bana ne kim ne yaparsa yapsın. E olur mu şimdi samimi söylüyorum bak şundan kolay bir iş yok. Eskiden daha zor idi külliyelerde şuralarda buralarda dü, efendim, dünyanın bir ucundan geliyorlardı Karkış demeden yağmur çamur demeden sabahlara kadar yollarda kalıyorlardı Kadın çoluk çocuk hakikaten büyük bir hizmetti büyük bir vazifeydi büyük bir sevaptı Ama şu anda o imkanlar yok ve lakin e şimdi efendim burada bir frekans var Herkesin elinin altında, evinde, arabasında, her bulunduğu yerde, dünyanın neresinde olsa internetle, uyduyla ulaşabileceği bir imkan dahilinde. E bunu kullanmayan, veya da o insanlara, Allah rızası için, tanıdığına, eşine, dostuna, en azından bir telefon edip mesaj çekip, ya şu saatte şu konuşma var, Miraç dersi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden bizim için ayrıldı ya, ma'u ziyen ebi'yün misle ma'u benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi buyururken, bunun manasını alimler izah ederken ne diyorlar? Yani bu kadar peygamberler geldi geçtiler. Peygamberler içerisinde ne sıkıntılar çekenler oldu. Biliyorsunuz, efendim Yahya aleyhisselam şehit edildi. Zekeri aleyhisselam ağacın içinde testereyle biçildi. Öyle peygamberler var kuyulara atıldı. Efendim şehit edildi. Evet. Çok eziyet çeken peygamber Nuh Aleyhisselam 950 sene kayalarla mübarek başı ezildi, bayılacak derecede öldürmek üzere efendim, e, dövüldü, bırakıldı. 950 sene çekti mesela. Peki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 23 senelik peygamberlik döneminde benim çektiğim meziyet hiç bir peygamber çekmedi derken bunu nasıl manaalandıracaksınız? İşte alimler diyorlar ki hiçbir peygamber Allahu Teala'yı görme şerefine eremedi. Bir tek Musa Aleyhisselam kelamını vasıtasız işitince, görmeye heveslenince Rabbi erine yanzur ileyk Ya Rabbi göster cemalini göreyim seni dediğinde kâle lenterani sen asla beni göremezsin diye cevap aldı. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimize bu nasip oldu. Onun için bir aç gecesi derste dinleyeceksiniz. Musa Aleyhisselam'ın yanından ayrılırken Efendimiz görüşmenin sonunda Musa Aleyhisselam ağlamaya başladı. Bir yandan da Mevla'ya sitem ediyordu çok nazlı peygamber ve kâni ve ciha Allah katında çok nazlı niyazlı olduğundan ekram tevve faddal ona ikram ettin onu üstün kıldın ben senden istedim cemalini göstermedin bak şimdi onu davet ediyorsun gö cemalini göstermeye diye bir yandan naz ediyordu ya ve kainatın efendisi Mevla'nın cemalini görünce o sevgiliye ulaşınca o vasfı rüyan nasip olunca hiç ayrılmak ister mi kâbe kavseyn evved nasırı tecelli edince işte onlar onlara hep anlatılacak Miraç dersinde. O dosttan ayrılmak, sevgiliden ayrılmak var ya, o Allah Teala'nın Habibim, sevgilim buyurduğu zat, Habibiyle, sevgilisiyle, dostuyla buluşunca, o halvet nasip olunca, o cemali bâkemal müşahadenin zevki, tadı, lezzeti efendim, tadılınca, ondan ayrılmak, işte onu aşık olanlar, dünyada bir aşk dedikleri şey, şu anda pek örneği kalmadı ama, evvelce vardı. da işte o sevgiliye kavuşmak ne demek, ondan ayrılmak ne demekse, işte kainatın efendisi hiç dönmek gelmek istemedi de Rabbim üstebareke ve teala Habib'im sen burada kalırsan kalırsın İdris aleyhisselam kaldı dördüncü kat cemaat, cennete girdi kaldı çıkmadı ama sen de kalırsın ben seni şafir ederim ama ümmetin mahrum kalır. Beş vakit namaz onlara kime anlatacak? Bu kadar farzları, vacipleri kim duyuracak? Emirler, yasaklar kim anlatacak? Onun için sen git ümmetine geri dön, onları da davet et, bütün ayetleri gördüklerini onlara da anlat. Cenneti gezdi gördü, cehennemi gezdi gördü, dinleyin o gece işte. Ben nasıl anlatayım şu üç saati şu anda? Ya bunları bize anlatsın diye en sevdiğini bıraktı. Rabbinden ayrılmakta öyle bir eziyet çekti, hiçbir peygamber benim kadar eziyet çekmedi, sözü yerini buldu. Çünkü hiçbir peygambere Mevla'yı gördükten sonra mahrum olmak diye bir şey, bir eziyet, efendim, nasip olmadı. Çünkü hiçbir peygambere Mevla'yı görmek nasip olmadı ki ayrılmanın sıkıntısı nasip oldu. Bundan dolayı çok büyük mesuliyet altındasınız. Bak herkes vazifelidir, herkes çevresini uyandıracak. Vazifeye alacak, iyilik emredilecek, kötülükten neh edilecek. Bu kadar miraç gecesi görülen bütün ayetler anlatılacak. Ben bunu anlatma ilmim yok. O zaman bu frekanstan anlatılacak. Üç saat boyunca hiç ara vermeden, fire vermeden dinlenecek. Herkes haberdar edilecek, ikaz edilecek. Kendinizi başka şeylerle avutmayın. O cemen işte o gece biz mevlüt yapacağız. Birinde mevlüt var, kaside var, şu var, bu var, arkadaşlar. Muhterem dinleyenlerimiz nameler dinlemekle, enstrümanlar dinlemekle, efendim lokumlar yemekle, helvalar yemekle bu işler görülmez. Biz burada ayet ve hadis kainat efendisinin miraç gecesi görüp yaşadık bize anlattıklarını anlatıyoruz. Millet size ne anlatıyor bilmiyorum. Ama dikkat edin bu işlere. Milleti her zaten hoca dinlenmez. Herkesi tavsiye etmiyoruz. Şimdi yakınlarda mesela bir hoca efendi soruyorlardı bana, e bunu dinleyebilir miyiz, dinleyemez miyiz? E Ben de bakıyordum eski bilgim, babası çünkü büyük alim müftüydü, vefat etti Medine'de, diyordum ki eli sünnettir, dinlenir. Fakat çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Büyük kanallardan, efendim televizyon kanallarından en yüksek reytingli programlardan birini yapıyor haftada bir kere. Bir rastladım, kadın fetva soruyor. Hoca efendi ne var? Benim bir Ermeni komşum vardı. Evet, vefat etti. Evet. Ben işte buna başlanına gittim. Şöyle yaptım. Komşuluk işte yemek götürdüm vesaire. Peki. Ondan sonra cenaze merasimine katıldım. Ee. Bir de ondan sonra mezarına da gittim. Ee. Fatiha okuyabilir miyim? Ee, çüş. Getirdi, getirdi, getirdi. Fatiha okuyacak. Ya Ermeniye Fatiha okunur mu? Toprağa bol olsun denir. Fatiha ne iş ya? Baktım şimdi bu hoca ne diyecek? E seni o kanallara çıkarıyorlar diye taviz vermeye ne lüzum var? Durdu durdu durdu ya öyle bir yanlış konuştu ki bak şimdi halka diyorum ki aman dikkat edelim her hoca dinlenmez. Ben şimdi buna el üsün diyordum ama şimdi daha dinlenir diyemeyeceğim. Neden? ılımlı İslam projesi var. Amerika'nın Yahudi'nin büyük ortadoğu projesi ve ılımlı İslam projesi buna alet olan insanlar var. Onun için bizim gibileri sert buluyorlar, ılımlı adam arıyorlar. Yumuşatacakları yumuşak adam. E bu yumuşaklığı ne, ne yapacak? E Yahudi Hristiyan hepsini cennete dolduracak. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. O zaman benim Müslüman olmamın ne anlamı kalacak zaten? Ese misyoner faaliyetleri, memleketi Hristiyanlaşma faaliyetleri, kilise açma faaliyetleri, bugün kilise tamiri ve onarımı bakımı turizm adı altında yapılan e, tamirat e, kadar cami projesi yok. Bu kadar ecdadımızın eserleri harap vaziyette inekler içine oturuyor, yer etmiş. Mezbele köklük halinde kiliseler... Tamamen onarılmaya ve donatılmaya başlandı. İşte bu ılımlı projesi büyük bela açacak, tehlike getirecek. Şimdi fetva verdiği fetvaya bak diyelim. E nedir? E dedi ki İslam bizi engellemez, komşuna başsağlığı sağlığı dilersin. Doğrudur, buna katılıyorum. E tabi ki ihtiyacı var yemek, memek, ikram, hediye hepsine götürürsün Doğrudur Yahudi komşusu bile olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve medine'de Yahudi komşuları var tabii ki efendim ihtiyacı olan aç olan komşuna bakılır Efendim hasta ziyareti yapılır sağlığı dilenir Tamam Ama iş geldi cenaze merasimine Cenaze merasimde ne var? Ayin yapılıyor Hristiyanın cenaze merasiminde ne yapılıyor? Hac çıkarılıyor Bu nedir? Şirktir Allah'a ortak koşmaktır o Hacı Çarmaha'ya gelen zaten İsa'sem değildir. Çarmaha'ya gelen kendi arkadaşları tanımadıkları, yüzü İsa'sema benzetilen Allah tarafından teşbih edilen o Yahudidir zaten. Orada bir kurafe var, onu geçtik. Ya e, Allah'a ortak koşuluyor. Allah üçün üçüncüsüdür duyuluyor. Allah'ın oğlu var, kızı var. E, karısı var Meryem Valide için deniliyor. E, bunlar şirktir. Bunlar imansızlıktır. Nasıl katılacaksın aynı? Kafir hainine, cenaze töreni hain, onlar da hain olarak geçiyor. İsa Aleyhisselam'a dua diliyor, İsa selamdan işleniyor, İsa selamdan yalvarılıyor. Allah yok! Ya bunların zihniyetinde, bu şirktir. Nasıl katılmaya müsaade edeceksin? O zaman mezarına, mezarına Fatiha okunur mu? O zaten Kur'an'a inanmamış, Müslüman olmamış. E Kur'an'ın Fatiha'sı niye yarasın ona? Niye yarasın ona? E şimdi... Hocaefendi verdiği fetvayı bak. Gidersin mezara diyor. Aine de katılırsın diyor. Yani. Cenaze merasimine de katılırsın diyor. Bak şimdi. Oradan mezarada gidersin diyor yavurma şatlığına. İyi. Ondan sonra şimdi Fatiha okuyabilirsin diyemedi tabii. Geldi geldi fren yaptı ama freni patlamış araba gibi oradan da tutturamadı. Dedi ki işte ne dersin? Dersin ki ya Rabbi bütün insanlara afiyet, bütün insanlara mağfiret et, bütün insanlara şöyle yap bütün insan. Herkese dinine göre muamele yap. Diyecekmişim Allah'a. Ben mi öğreteceğim Allah hakime ne muamele yapacağını? Allah Kur'an indirmedi mi, söylemedi mi ki cennete sokacağını? İstigfar u İbrahim eliye billahmümüdetim ve dâiya ayrılırken sözleşmiştiler. Ya Baba senin için af isteyeceğim Rabbimden diye. Bilmeden evvel bu sözünde durdu ya Rabbim babam affet dedi ama felem matebe yeneli onnu adu lillahate baramin babasının Allah'ın düşmanı kafir olduğunu anlayınca İbrahim ondan uzaklaştı diyor. Tevbe suresinin ayeti, Mâ kâne lil nebiyyü vellezîne âmenû ve yestegfirû müşrikine ve velevkânû li kurbâ min ba'di mâ tebeyyene levmen nevmeshâbul cehîm, Allah buyuruyor. Ne peygamber, bak kainatın efendisi amcası bu Talib için afiş diyemez. Cenazesine katılmadı Muhammed Mustafa. En çok kendisini koruyan kollayan amcası bu Talib'in. Son nefeste kelime-i şehadet okumadı, iman getirmedi diye. Hz. Aliye de dedi, baban dedi, ancak dedi işte, gömülmesine kadar, çünkü kimse yok baban olduğu için, ortada kalacak, öylece gömülmesine kadar gereken şeyleri yap, öyle uzak dur ondan sonra. Ne dua edebilir, ne istiğfar edebilir ya. Ayet bu. Ne peygamber ne inananlar, müşrikler, en yakınları anası babası da olsa, Allah'a şirk koşanların cehennemez ehli olduklarını anladıktan sonra, artık onlar için hafif diyemez. Şimdi biz kâfirler için dua ediyoruz. Ne Bu gâvurun parası yenir falan. Haşa İslam'da böyle şeyler yok. Yasak. Hakk'a hukuka riayet edilecek. Kırıp geçirilmeyecek. Birbirine efendim nezaket kuralları içerisinde davranılacak. Bunlar İslam'ın da emirleridir. Sahabe-i kiram da evetlerle Hristiyanlarla dostluk, komşulukları olmuştur. Dostlukları değil, komşulukları olmuştur. Görüşmeleri olmuştur. Borç alıp vermeleri olmuştur. Ticaretleri olmuştur. Olabilir. Yahudi insan ortak da olabilir. Bir Hristiyanla ortaklığı da olabilir bunlara bir şey demiyoruz ama şimdi cenaze merasimi onun dini bir merasimidir dini buna katılamayız e fatiha okumak e, bu Allah'ın rahmetini dilemektir Allah yasak etmiş diyor ki benim için şirk koşanlar için benden af istemeyin ananızda olsa istemeyin diyor ama ölmeden evvel hidayetleri için dua edin ama öldükten sonra istemeyin diyor e ben ne yapacağım şimdi bunun neresini yumuşatacağım ya Rabbi bütün insanlara afet olun böyle bir şey bak ne diyor ya Rabbi beni affet anan babam, velil müminin inananları affet yevme yekumul hesab. E siz kendiniz okuyorsunuz her namaz kılanlar. Velil müminin inananları diyor. Velin nasi ecmain bütün insanları diye bir dua var mı? Ondan sonra. Nuh aleyhisselamın duası var. Velime imanlı olarak giren diyor. Bunlar hep Kur'an'dır. E şimdi o ceveni kalkıp böyle bütün insanları afet, bütün insanları bilmem ne katlı karıştırdı, e ben şimdi millete ne diyorum dikkat edin, işte kandil gecesi o hocaya çıkarırlar, öbüründe bu hocaya çıkarırlar öyle dualar yaptırırlar ki amin dersin dinden imandan çıkarsın, öyle fetva verirler ki doğru dersin dinden imandan çıkarsın, yani durum vahim oyalanacak boyalanacak zamanımız yok milleti uyarmak, duyurmak durumundayız ve bütün alimler cem ettiler miraç derslerini, miraç hakkında müstakil kitaplar var elimde Arapça eski eserler kem etmişlerine ne hadisleri? Dürülmensur'da ne kaynaklı hep tüm bunları biz görerek size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bu şimdi hikaye anlatmaya benzer mi ya? Onun için uyarıyorum sizi. Ehli sünnete muhalif olan hocaları dinlemeyin. Bu ılımlı projelere imza atıp da B. ele milleti yuvşatalım derken, efendim yanlış fetva verirler sizi helak ederler. Dikkat et o zaman sen de dersin, aa benim de Müslüman olmaman bir üzümü yok. Müslüman olsam da bir farkım yok, o da cennete gelecek, ben de. Ona da dua ediliyor, bana da dua ediliyor, ne farkı var? Allah muhafaza buyursun, durum vahim yani. Onun için önümüzdeki gecemiz çok önemli. Millet yazlıklarda, şuralarda, buralarda, bak ahiret yolculuğu devam ediyor. Geçen hafta dört tane tanışımızı gömdük, bu hafta iki tane yine duyduk, böyle devamlı. Ölüm devam ediyor, ahiret yolculuk de devam ediyor, herkes Allah'ın huzuruna gidiyor, ameliyle çukuruna iniyor. Mutlaka iyiliği emredip kötülükten ne edelim? Yoksa Allah muhafaza mahşere insan kılığında çıkamama tehlikesi var. Ne lazımcılık yaptığımızdan? E bari Allah böyle bir fırsat verdi. Eskiden zordu, arabalarla şeylerle adamları taşımak araba bulamazsın, para bulamazsın. Öyle ya, zordu bunlar, milleti nereden getireceksin götüreceksin? E şimdi herkesin kulağının dibinde elinin altında ya. Bunu da yapmazsanız iki elim yakanızda olur. Yarın mahşere çıkacağız. Ben duyurdum size. Ben ulaştım size. Siz ulaştırmadınız birbirinize. Allah şahit olsun Allah sorsun hepinize. Vazifelisiniz ya. Anlı seydiye gelmemiş adam ne olacak bu durum? Dinlesin miraç geçesin, namaza başlasın ya. Niye cehenneme gitsin ya? Niye cehenneme gitsin? E benim cennete gideceğim kesin mi? Belki ben ondan beterim. E ben ona acıyayım, Allah da bana acısın ya. Birbirine rahmet etmezsek Allah hiçbirimize rahmet etmez ya. Niye merhamet rahmet etmiyoruz ya? Düşmanlarım da namaz kılsın benim ne olacak ya? Hepsi cennete gitsin ya. Cennet geniş. Şimdi bu itibarla cuma akşamı saat 10'da herkes Kale Gül Efendi frekansının başında inşallah Allah nasip ederse ruhani miraçlarla müşerref olsunlar ve şimdiden efendim mübarek olsunlar. Ancak ben size fazal-ı amal babından birkaç hadis-i rivayet edeceğim. Ezan'a kadar birinci celmani farişi radıyallahu taalahu çok kaynaklar koydum buna. Kendim hepsini tek tek gördüm, buldum. Beyhaki'nin feđailul lokat tek cild kitabıdır. Şuabü'l-İman çok ciddidir. Onlarda buldum mesai Efendim kaynaklar Deylemi'de, Hunye'de hepsini yazdım. Anselman el-Farisi radıyallahu anh kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme fi recebe yevmun ve leyletün Hz. Selman ribad ediyor ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Recep ayında bir gün ve bir gece var ki men sâme deâlikel yevme ve kâmetilkel leylete kâneke men sâme mineddehrim yetesenetim ve kâme miyetesenetim ve kâme miyetesenet o geceyi ibadetle geçiren onun gününü de oruçlu geçiren, bak günü cuma değil. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece, İslam'da gece önce, gün sonra. Yani günü, kandilin günü ne gün oluyor bu takvimde? Cumartesi. Zaten haram ay orucu, perşembe, cuma, cumartesi tutanlar, 900 sene ibadet sevabı alırlar demiştim. Perşembe, cuma, cumartesi. Mutlaka bu son haftada bu perşembe, cuma, cumartesi tutun. Ama olmadı, o zaman 27. günü tutun. Ne gün 27. gün? Cumartesi günü. Çünkü gecesi, cuma'nın akşamı önce geliyor. O gece ibadetle geçiren, cuma gecesi, virat gecesini, ertesi gününü oruçla geçiren cumartesi gününü, Allah ona ne veriyor? Yüz sene sıralı oruç tutmuş ve yüz senenin gecesi hiç uyumadan, yüz senelik ömrü olup da hiç uyumadan ibadet yapmış adam gibi cevap yazar. Bak her sene bu mükafat var. E şimdi insan ömründe 30 tava 40 defa 27. gece Miraç gecesi gibi. bu Kadir gecesine de benzemez. Kadir gecesi biraz ihtilaflıdır, şüphelidir. Çünkü onda Resulullah hadiste tam şu gecedir pek buyurduğu yok. Onu gizlemişler tabii. O da 27. gecedir kuvvetli görüş ama bu hepten tarif ediyor ve ve velizin baqina min Reccab Recep'in bitimine 3 gece kala yani 27. gece. Ve fi bu id Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik de o gün verildi diyor. Evet. İşte diğer hadiste Ebu Deri vaat ediyor. Mensa Muhammed ve elfim min Recep Recep'in 27. gününü oruçlu geçiren yani önümüzdeki cumartesi. Kutibelevu sevabı suyam 60 şehra. 60 ay oruç cevabı kendisine yazılacak. Ve veli ve sellem bi'r-risale. Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberliği Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ilk getirdiği gün o gündür yani 27. gün. İşte böyle bir mübarek gece önümüzde. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Ben saame me sabii vel Recep'in 27'sini oruçlu geçiren, yani cumartesi günü, ve tesaddekefi, o gün sadaka veren, işte gücümüz nispetinde, bir ekmek olsun, bir pide olsun, bir, bir hurma bile olsa, bir süt bile olsa, yudum su bile olsa, sadaka verilir. Fakir bulup sadaka verme meselesi. O gün bir de sadaka verebilirse, كَتَبَ bi لَوْ بِصِيَامِهِ اَلْفَ ve وَعِتْقَ اَلْفِ رَقَبَ Allah Teala, o kişiye, bu rivayette el-fey rakabe olması daha kuvvetli rivayet. Başka bir yerde de o şekil görmüştüm. Diğer bir e bölümde de öyle geçiyor. Orucuna karşılık Allah Teala ona bin hasene verir. Hasene ne demek? Hasene sevap. Dünyada ne neye bağlı? Küllüşeyi tevekkafüylel mangır demiş adam. Her şey mangıra paraya bağlı. Paran var adam evini çıkarıyor sana satıyor veriyor. Kaç sene yaptığı baktığı evi bahçeyi satıyor sana. Gör göster paranın ucunu. Ha, ahirette de ne geçer? Hasene. Mizana ne koyulur? Hasene. Bir hasenen eksik olsa cennete giremezsin günah fazla gelse. Denk gelse yine işin zor. Arafta kalır beklersin. Sevabın en az bir ağır gelecek ki hasenen cennete direkt giresin. 1000 hasene veriyor. Bir de iki bin köle azadı. Bak iki bin köle. Bu çok önemli. Çünkü köle azadı tabii şu anda bize nasip olan bir faziletli amel değil ama aynı sevabı alma imkanımız var. Neden? Neden? Köle azadı çok büyük sevap hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çünkü İslam e, köleliği ortadan kaldırmak, köle azadına teşvik ederek köleliğe son vermek üzere gelmiş. Ve böylece bu insanlık görevini insanlara ifa ettirmiştir. Bu usta teşvik hak çok bulursunuz hadis-i şeriflerde. Ne buyuruyor? Recep'in 27'sini oruçlu geçerine bin hase ne var üstüne ne var? 2000 köle azadı sevabı var bunu anlamak için başka hadis şerifi anlamak lazım ne buyuruyor kim bir köle azat ederse azat ettiği o kölenin her uzvuna mukabil şimdi köleyle hürün uzun bakımından farkı yok adam köle olsa sen hür olsan adam fakir olsa sen zengin olsan onda da ciğer var sende de onda da talak var sende de onda da bağırçak var sende de hiçbir uzuv insan olarak onunki eksik seninki fazlan yok o zaman ne oluyor o azat ettiği kölenin her uzvuna mukabil onun da bir uzuv cehennemden azat olur yani ne demek iki bin köle ya 2000 kişinin azatlığı gibi o bir günün orucuyla 2000 gölü azat etmek ne demek. 2000 kere cehennemden berat almak demek ya. Bu ne demek Recebay'ın böyle faziletleri var? Onun için inşallah Rahman mübarek geceyi günü dört gözle bekleyelim. Gecesini ibadetle, namazla ihya edelim inşallah o sohbeti dinleyeceksiniz. O büyük bir ihya olacak. İlim meclisinde bulunmak bin rekat namazdan eftal, bin hasta ziyaretten ve bin cenaze kılmaktan ki bir cenaze bir Uhud daha kadar sevap ettiğine göre bir ilim meclisinde bu dersi dinlemek mesela ilim meclisine iştiraktır. Bu şekilde edepli şekilde böyle sigara tüttürmeden, ayak ayak üstüne atmadan güzel abdestli kıbleye dönük şekilde dinlerseniz inşallah mübarek gecede bak bütün bu sevaplar size hasıl olur. Ee, gecesini hiya nasip olur 100 sene devamlı kıyamda kalmış kadar sevap kazanılır ondan sonra kalan vakitlerinizde e, inşallah namazları var miraç gecesinin namazları var onları da rivat edeceğiz inşallah böylece amele muvaffak oluruz hepimiz birden indi ilahide makbulinden ve mahbubinden oluruz inşallah diye dua ediyoruz evet Enes radıyallahu anh rivat edilir i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Fi Recep Leyletün Recep'te bir gece var. İşte 27. gece önümüzdeki cuma ile cumartesiye bağlayan gece. Yuktabulil amli fi ahsenati miyetsene. O gece amel eden, ibadet edene 100 senelik sevap yazılır. Vedel gelizeladin be kinenin Recep. Recep'in çıkmasına 3 gece kala. Fe men sallafiyesne diye 12 rekat namazı var. Okru ve Kur'an. Çok da kolay ya. Her rekatta bir Fatiha Kur'an'dan bir sureyi inna veya kulu vallahi yani bu çok zor değil. 12 rekat bir Fatiha, bir inna ateyine, öbüründe bir kulu iki rekat kılınıyor işte. Her rekat iki rekatta bir ta'yat okuyacak. Sonda selam verecek. Bittikten sonra yapılacaklar subhanallahim elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber yüz kere huzur üzere gözler kapalı mevla'yı görü gibi mübarek gecede ve estağfirullah minetemerre yüz kere istiğfar estağfirullah estağfirullah ya rabbi af ya rabbi affet mübarek mirat gecesi hürmeti senin cemalini gören gözler hürmetine Muhammed Mustafa bahşe hakkı için affeyle beni diye böyle içinden gelerek aşk olacak ihlas olacak öyle sağa sola bakarak efendim ee, o, o bu ne diyor diye dinleyerekten bu zikirler olmaz sonra Resulullah salavat 100 kere assalatu vesselam aleykâ Resulü Allah şeklinde de olabilir Allah'ım salli aleyhisselam Muhammed ve aleyhi ve olabilir 100 kere sonra kendisi için dini dünyası ahireti için dualar yapacak namazın peşinde ve sahame, sabaha oruca niyet edecek cumartesi sabahına da şimdi ne olur bu adamın durumu bu adam Allah'tan bir günah istemedikçe Yaptığı dua günah olmadıkça Mesela adam tombala çekmiş ya Rabbi bana çıksın diyor. E bu kumar ya böyle dua olur mu? Ondan sonra bir karıya aşık olmuş hocam evinde dua et şundan evleneyim. Allah nasip etsin diyor ama ondan sonra demez bir ama kadın evli. E ben ne edeyim şimdi? Evli kadından evlenir mi ya tövbe ya Rabbi. Yani şimdi bu şekilde dualar olmaz. Masiyete günah girer. Ama günah olmadıkça Allah bütün dualarını kabul eder. Yani o gece kabul olmayacak anız bu namazın tarifini güzel alın. Recep-i Şerif Risalesi hepinizin var evinde elinde. Temin edin veya kaldıysa. 215'in sayısı Arapçası 216'da Türkçesi tarif ediliyor. Sübhanallah ve işte anlatılıyor. Kaç kere sırasını muhafaza. 100 kere şu 100 kere şey var. 100 kere var. Ondan sonra ne dua ederse diyor. Yeter ki Allah'tan günah istemesin. Böyle bir şey olur mu ya? Garanti veriyor ya. Kabul olmayacak bir dua yok diyor. Yine bir adi şerifde iki rekat kılıyor. Bu da çok güzel kısa. Bir Fatiha 20 kulhu Allah. Güzel 20 kulhu Allah biraz var ama. E, iki 2 rekat canım. Toplamı 40 kulhu Allah der. Bir şey değil. Namazı bitirdim. 10 kere salavat. Ondan sonra bir dua var. Aman ya Rabbi. Bu duada Miraç duası. Çok kısa ve kolay. Arapçasını okusanız iyi olur yoksa bilemeyen Türkçe diyebilir. Dua 217. sayfada başlıyor. Allahümmenni eseluke bi müşahadeti esraril muhibbîn hazin ve İşte bu duayı peşinden yapıyor. Bak yarım dakika tutmadı. Bir iki rekat namaz bu dua yapılırsa ne var aman ne var. Fe'nallahi yu'bi du'a Allah duasına kabul eder. ve seslenişine yalvarışına acır. En nihn burası ve yuhî kalbav yemutul kulub kalplerin öleceği günde onun kalbini canlı bırakır. Ölüm sarhoşluğu vurdu mu? Ezdailafam -e göründü mü? O komu hali geldi mi? Herkesin kalbi ölür telaştan, heyecandan Allah demeyi unutur. Ama her kim bu namazı kılarsa Miraç gecesi onun kalbi ölmez, iman nuru sönmez en dar zamanda bile. Ölüm anında bile Allah demeyi unutmaz. İmanla gitmek nasip olur. En büyük derdimiz kalbimizin ölmesi tehlikesi. İşte bu imansızlığa kadar götürebilecek bir felakettir. Bundan dolayı aman bu namazı kılalım. Mirat gecesinde Allah seneye miraca kadar ölümde gelecekse kalbimizi canlı tutsun. Kalp ölümünden muhafaza buyursun. Amin. Gündüzü cumartesi günüdür. Hasan-ı Basra Hazretleri buyuruyor. Abdullah ibn Abbas 27. gün yani cumartesi gün. Ee, sabah camide sabahlardı, itikaf yapardı, namaz kılardı, öğlene kadar nafile, işrak, kuşluk uzatırdı, öğlenden sonra dört rekat kılardı, her rekatta bir fatiha, bir felak, bir naz, onu sonra üç kere innan zelnan, onun sonra elli kere kuluyor Allah, sonra ikindiye kadar dua, dua, dua, dua, işte Efendimiz'e de ilk peygamberlik geldiği gün olduğu için i̇bn Abbas derdi ki Resulullah 27. gün Recep'in böyle yapardı. Bu da büyük bir sünnet olarak sizlere 219. sayfada kılmak isteyen, sünnete uymak isteyen, Resulullah'ın yaptığı gibi yapmak isteyen, sallallahu aleyhi ve sellem vakti müsait olan cumartesi gününde amel etmek isteyen, kazanmak isteyen, ahirete tedarikliği eli diye bir dolu gitmek isteyen kişilere adresler, tarifler dolu, dolu, dolu. Allah Teala... Zikrine, şükrine ve güzel ibadetine karşı cümlemize yardım eylesin. Allah Teala şimdiden gecenizi tebrik ediyorum, barek eylesin. Gecesini kıyam ile, gündüzünü sıyam ile geçirmeye muvaffak eylesin. Orucumuzu takva ile tamamlamak nasip eylesin. Gecesinde gündüzünde yalan, gıybet, dedikodu, iftira, nam şevetle bakmak ve sahip amellerimizin sevaplarını iptal ettirecek bütün günahlardan uzak durmamızı nasip eylesin. Bari bir gece bir gün şöyle güzel duralım da şu amellerin sevaplarını alalım ve böylece Rabbimizin manevi miracına kavuşalım inşallah. Böylece Sözlerimi bitirirken Kardeşler Hasan Efendi Kardeşimiz vardı eski cemaatlerimizden Taşçı Arif Amca Edirzon'un kardeşi O vefat etmiş bu hafta Kıymetli eski bizim e, çocukluğumuzdan Sessiz hiç konuşmaz Zikrine fikrine bakar mübarek Emine Aydın hoca hanımın Annesi o da 90-100 yaşında Annemiz Efendim mübareke bir hanımdı O da vefat etmiş daha bütün ee, sevdiklerimizden vefat edenlerin ruhları için yine çok şehit veriyoruz dün yine efendim Diyarbakır'daki mayın patlamasında verdiğimiz şehitler ne şehit her gün Allah'ım bu kanı durdursun bu terörü durdursun Allah bu teröristlere fırsat vermesin vatanımızı ve İslam vatanlar iç savaştan dış savaştan muhafaza etsin ve bölünme tehlikesinden muhafaza etsin diye çok dua edelim miraç gecesi bu namazları kılalım dua edelim vatan sevgisi imandandır bak bu vatanda cennet vatanını kazanacağız bu vatan olmasa biz ne, nasıl kazanacağız? İşte yurtsuz vatansız mülteci durumunda Filistin, e, efendim, Irak her yer perişan milyonlarca insan dünyaya dağılmış ne zor durumdalar. Allah bize vatan nasip etmiş elimizden almasın. Vatanımızı çok sevelim ve dua edelim. Şehitlerimize çok dua edelim. Onlar nefet bekliyorlar. Efendim bizim namuslarımız onlara emanet. Camilerimiz kıldıklarımız zikirlerimiz hep bu güvenlik güçleri özellikle askerler hudutlarda bu teröristlere karşı. İskallere karşı böylece muhafaza ediyorlar. O arada da şehit olması, mukadder olanlara şehitlik nasip oluyor. Büyük makam, büyük belki. Yani bu Allah'ın nasibi bu. Herkese olacak iş değil tabi. Onlar demek çok mübarek insanlar. Hatta geçen gün bir tane haberler diyor, bir, bir, bir askere gitmeden evlenmesinin için illa anası babası ısrar etmişti. Yok ben şehit olacağım diye sonra mesuliyet olmasın, evlenmeyeyim diye bu şekilde şehit olacağı malum olmuş mübarek insanlar, bu milletin çocukları, çok hayırlı millet, çok hayırlı evlatları var. Allah Teala şehitlerimize rahmet eylesin, kabirlen nur eylesin, çok yüksek dereceler versin onlara hakikaten, onların derecesi büyüktür ama Allah Teala bundan sonra Allah'ım yavrularımızın şehit düşmesinden muhafaza eylesin. Yani hakikaten istenecek faziletli bir iş ama tabii ki evlat acısı çok zor. Allah Teala bu acıyı tadan analara, babalara sabrı cemil, ecz cezil ihsan eylesin. Ve böylece hepsinin ruhları için, bütün şehitlerin, gazilerin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. İçibar haber.